Kuzeyin azıcık adını sıraya diyor ki Cenabı Hakk'ın cemaline ayan bir şey yoktur fakat göçüslera günahını üstüyor. Hakk'ı görmek için hak gözlü sahib olmak lazımdır. Hak gözlü sahib olsa adam hakkı görür. Hak budak, hak kelamı söyler. Hak göz, hakkı görür. Hakla hakkı için.